liwa feehum ujurahum ve yzidahum min fadlihi Allah azze ve celle onların ecillerini kat kat vermek ve lütuflarını artırmak içindir ve lütfundan artırmak içindir innehu gafurun şakur muhakkak Allah bağışlayandır şakurdur ve yine Fatır suresi 34. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle buyurur ki ve kalul hamdulillahi lladhi اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنْ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُرٌ Allah Azze ve bu hüznü bizden gideren Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki bizim Rabbimiz bağışlayandır, şakurdur. Ve Şura Suresi 23. ayet-i kelimesinde وَمَنْ يَقْطَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ fiha husna. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. İnna Gafurun Şekur Allah bağışlayandır Şekurdur. Ve son olarak Şekur ismini Allah Azze ve Celle Taqabun suresi 17. ayeti kelimesinde zikreder ve buyurur ki, in tuquridullah qardan hasanen yızaif l-kum ve yğfur l-kum. Wallahu Şekurun Halim. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, yani Allah yolunda sadaka verirseniz, ne yapar? Güzel bir şekilde yudaifhu lakum. Sizin için onu ne yapar? Artırır Allah Azze ve Celle. Ve lakum. Ve sizi bağışlar. Wallahu şakurun halim. Allah şakurdur, halimdir. Allah Azze ve Celle'nin Eşşakir ismi ise Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Birincisi Bakara suresi 158. ayeti kerimesinde وَمَنْ تَتَوَّ أَخَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Her kim de gönlünden koparak hayırlı işler yaparsa muhakkak ki Allah şakirdir, alimdir. Ve son olarak Nisa suresi 147. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyurur ki وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ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 hu Allah azze ve celle demek ki itaat edenlerin mükafatını verendir Allah subhanahu ve taala lütfundan verdikçe verendir birçok şekilde sevabı bol bol verendir demek ki aşşakir ve aşşakur ismi'nin manasına baktığımız zaman Allah azze ve celle katında hiçbir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 On ecir veriyor. Ve bu bizim samimiyetimiz ve ihlasımız ya da Allah'ın fazlıyla kaça kadar gidiyor? Yedi yüz misline kadar gidiyor. Peki günah işleseniz bir tane. Allah Azze ve Celle eşşakurdur, Allah şakirdir. Yaptığınız bir amelin karşılığında, hasenatın karşılığında en az 10'la çarpar Allah Azze ve Celle. Bu 700'e kadar ne yapar? 700 müsline kadar gider çünkü Allah şakurdur, Allah şakirdir. Ve ne yapar? Ta göklerdeki melekler bile size ne yapar? Sena eder, sizi överler.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 Biraz önce Nisa 147'de buyurduğu gibi men yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amantum. eğer Allah'a şükrederseniz ve Allah'a iman ederseniz Allah size niye azap etsin Allahu kanallah şakiran alime çünkü Allah şakirdir Allah azze ve celle yaptığınız amellere kat kat mükafat verendir ve Allah her şeyi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 La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ne yapmayın, ümidi kesmeyin. Yani işte günahım çoktur, Allah beni bağışlamaz gibi sakın bir yese düşmeyin. Çünkü Allah'ın bağışlamasından ümidi kesen ancak kafirlerdir.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 zerre miktarı kadar dahi yapılan amelin karşılığını Allah subhanahu kat kat verendir. Çünkü Allah gafurdur, Allah şakurdur subhanahu ve teala. Bizler de kardeşlerim Allah azze ve celle'nin bu iki ismiyle yani gafur ve şakur ismiyle, bu yüce ismiyle günahlarımızı bağışlamasını, işlerimizdeki israfımızı bağışlamasını ve